Ya. Ben bir ay yaşım Sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğunu Bu semtin sokaklarının Gecenin biri Aptalım biri Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi Şarkıcıyım ben Müzik kutumdayım Arayıp bulamadığın O şarkıyım Yani bence öyle olmalıyım Bu gece ya Camında bir damlayım, toprak kokusundayım Islanmış serenatım bu gece yağmurda Camında bir damlayım, toprak kokusundayım Islanmış serenatım